Bizde yaşanan olgu çok daha önemli olarak tarihseldir. Benim bir grup kadın yoldaş için önerdiğim tanrıçalaşma, melekleşme, afroditleşme kavramı Ortadoğu'nun kadına yönelik korkunç köleleştirici kültürüne karşı savaş içindir. Tarihin bu döneminde bu tür soy kadınlara ihtiyaç vardır. Kaldaki yüzlercesi en büyük kahramanlık tavırları ile şehadetlerinde bu gerçeği kanıtladılar. Onların anısı çok büyük anlam ifade eder. Halen çok sayıda yiğit kadınlarımızın olduğu kanısındayım. Büyük cesaret, adalet ve aşk kişilikleri yeni yeni ortaya çıkıyor. Duygusal ve analitik zekanın seçkin örneklerini vererek kişiliklerini yeniden yaratıyorlar. Bu çok anlamlı tarihsel bir dönüm noktasıdır. Ben bile bu özde olan kadınlara sahip olmaya, hele hele düzen anlayışı ile karılaştırmaya cesaret edemedim edemem. Kadınların güçlenmesi için ne yapsak azdır. Onlar zaten kolektif aşkı temsil ediyorlar. Gurur duyulacak nitelikli çok yoldaş var. Ben bu aşamada özelleşmiş sevginin pek hayırlı olacağını sanmıyorum. Barış koşullarında özgür evlilikler şüphesiz olacaktır. Ama mevcut koşullarda, özellikle savaş alanlarında özgür evliliklerin ne kadar zor olduğu ben de dahil bazı arkadaşların evlilik pratiklerinde ortaya çıkmıştır. Bu konuda Osman'ın İran asıllı kadınla evliliğinin üç yüzünü bilmiyorum. Siyasi anlamı da olabilir. Basit bir tutku evliliği de olabilir. Fakat bunu çağdaş yaşamın gereği diye yapıda yaygınlaştırması çok tehlikeli bir eğilimdir. Buna cesaret etmesi bile tehlikelidir. Geçmişte Türk solunda bazı gruplar bu yöntemlerle örgütlerini adeta bitirdiler. Tekrar söylüyorum. Siyasi mesele yapmadan... Köylü, kentli, küçük burjuva evlilik sahibi olanlar ve yeni kurmak isteyenler, görevlerine hakkıyla bağlı kalmak kaydıyla, sınırlı olarak örgüt tarafından izinle bu ilişki içine girebilir. Keyfi bireysel kararla olamaz. Dönem sadece fiziki soy sürme değil, öncelikle zihni, siyasi, yurtsever ideallerimizin zafere koşması dönemidir. Bunun asgari koşulları sağlanmadan, Karı koca çocuklar aşk sadece başa beladır. Sonuna kadar aşka saygılıyım ama ona götüren felsefe ve eylem olamadan da sonuna kadar kendini kandırmaya hayır. Bu kavramlar çerçevesinde pratik gelişmelerin daha da özgürleştirip özlediğimiz gerçek sevgi ve aşkın yolunu açacağına inanıyorum. Çağdaş yaşam güneye dayalı mültecileşme anlamlı görüşler değildir. Olağanüstü dönemdeki yaşama devrimci yaşam denir. Mültecileşme yaklaşımları her bakımdan tehlikelidir. Sıradan çocuk, yaşlı ve bazı kadınlar için muhacirin yaşamdan bahsedilebilir. Mahmur kampı muhacir olarak tanımlanabilir. Ama Irak Kürtleri içinde erime ne özele ne genele hizmet edebilir. Suriye'de biz de mülteciliği kabul etseydik yaşadıklarımız başa gelmezdi. Bu hususların konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Ama benzeri konularda görüş ve uygulamalarımız bilinmektedir. Osman Öcalan ve beraberindeki grubun kongre gelin disiplinine uymaları kendileri için tek onurlu yoldur. Hareketin soy değerlerini sattıracak tavırlara yönelmelerinin sonuçları biliniyor. Başarıya kendilerini yatırmaları her bakımdan yaşamsaldır. Herhangi bir güce sığınmak kadar intihar bari çıkışlarda kabul edilecek tavırlar olamaz.'' Bu konularda tam bilgilenme halinde daha doğru değerlendirmeler mümkündür. Cemil, Duran ve Rıza Gil'in ne derece gruplaştıklarını bilmiyoruz. Rıza'nın Avrupa faaliyetleri pek yaratıcı olmadığı gibi yansıdı. Dehap'a müdahale olup olmadığını bilmemekle beraber yansımaların sonucu demokratikleşmeye katkı sunmamıştır. Darbe iddiasını ciddiye almamakla birlikte objektif durum uzun süredir dıştan da grup havası vermektedir. Sonuçta iki başlık çok verimsiz ve yıpratıcı olmuştur. Kendi haline bırakılsaydı acaba nereye varırdı? Kongre komitelerinde ve yürütmede kolektif yoğunluk sağlansaydı, temel görevlere hakkı verilseydi herhalde kritik bir dönemde beklenen en doğru tavırdı. Dönemin böyle kullanılması çok geri bir adım teşkil etmiş, halkı bizleri olumsuz etkilemiştir. Eleştiri, öz eleştiri sözüne layık davranılmamıştır. Herhalde kongrede olup bitenlerin doğru değerlendirilmesi eleştiri öz eleştiri yapılarak tutarlılık örneği gösterilecektir. Bu eleştiri öz eleştiri sürecinde durumun daha iyi anlaşılıp netleşmesi ve bilince çıkarılması için aşağıda belirttiğimiz konuların açıklığa kavuşturulması önemlidir.